Dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı, onlar onu tanımıyorlardı.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 Allah'a and olsun ki sen hala Yusuf'u anıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Yakup, ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum dedi. Ey oğullarım!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 Düşünen bir toplum için ibretler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekimler, bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır. Yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlar da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 İşte onlar var ya, dünya yurdunun sonu sadece onlarındır. Adın cennetleridir. Oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Sabrettiğinize karşılık size selam olsun,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 Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir. Böylece seni kendilerinden önce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 onlar ellerini peygamberlerinin ağızlarına bastılar ve dediler ki, Biz size gönderileni inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz. Peygamberleri dedi ki, Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphemi var. Halbuki o sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak,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 İşte bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimselere mahsustur. Fetih istediler. Allah da verdi. Her inatçı zorba da hüsrana uğradı. Ardından da cehennem vardır. Kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek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 işte budur. Allah'ın göküleri ve yeri hak ile yarattığını görmedin mi? O dilerse sizi ortadan kaldırıp yepyeni bir halk getirir. Bu Allah'a güç değildir. Kıyamet gününde hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve zayıflar o büyüklük taslayanlara diyecekler ki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 Allah nasıl bir misal getirdi. Güzel bir sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden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 Hilelerinin cezası Allah katında malum iken onlar tuzaklarını kurmuşlardı. Halbuki onların hileleriyle dağlar yerinden gidecek değildi. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.''